Nasrettin Hoca Acemi Börekçi yazan Ekrem Bektaş yöneten Mehmet Burhan Genç seslendirenler Nasrettin Hoca Erjument Balakoğlu Nasrettin Hoca'nın karısı Yaşar Özdemir birinci adam Ersin Samver ikinci adam Tarık Tibet ses kayıt Ali Fırat Pazanım yoruldu bitti yahu. Bu torbalar da amma ağırlaşmış. Artık yaşlandık pazana gitmek zor geliyor. Neyse ki eve geldik. Ay. Çabuk açalım. Çabuk Nasrettin hocanın kolları koptu. Kim o? Aç benim. Sen mi? Sen kimsin? Hey. <gülüyor> Kadın kırk yıllık sesimin tanımaz mısın? Adını söylesene ayol. Yahu adım Nasrettin. Yahu Nasrettin. Nasrettin mi? Hangi Nasrettin? <gülüyor> Sahi yahu ben hangi Nasrettin'im? Hangi Nasrettin olduğunu öğren de gel. Yoksa kapıyı açmam. E, madem açmazsın ben de aldığım basmayı götürür başkasına veririm. Aaa basmacı Nasrettin. Dur canım açayım kapıyı. Aman hanım şakanın sırası mı kollarım komptu yahu al şu torbaları pazardan geldim yoruldum Eşek nerede? Yükü görünce eşek kaçtı Alayım hoca ne var bunların içinde? Öte aldım bir de böreklik un yağ tuz bu akşam börek yap da yiyelim Ama benim işim var Nasrettin hoca şimdi börek açamam Ne işi bu hanım? Huriye ile sözleştik oraya gideceğim Tüh be canım da börek istemişti Hanım gitti, bari böreği ben yapayım. Yapamayacak ne var canım, su, yumurta, un, kolay yahu. İşte bu ul. biraz su döktük mü, yumurtayı da kırdık mı, iş yoğurmaya kalır. <gülüyor> şöyle, bu hamur da ele neden yapışır, bilmem ki. Hay Allah, bu da kim acaba? Dur, dur, acele etme, açıyorum, elim hamurlu. Allah rızası için fakire bir sadaka. Sadaka mı? Baksana ellerim hamurlu börek yapıyorum. Pişince gelip yersin. Vah vah vah vah. Ne vah vahı be adam? Sana acıdım hoca efendi. Sen kedir acı yahu baksana dileniyorsun. <gülüyor> ben zevk için dileniyorum hocam. Yapma be. Dilencilik o kadar zevkli mi ha? Ben böyle kapı kapı dolaşarak hangi evde kim ne yapıyor ona bakıyorum. Şimdi şu halini görsen sen bile gülersin. Ben halimden de bilmiyorum. Ne varmış halimde? Daha ne olsun hocam. Sakalına kadar ben de yazın olmuşsun. <gülüyor> Yahu benim sakalım zaten beyaz. Ben onu tanırım hocam. Neyse. Şimdi içeri gireyim de sana yardım edeyim. Yardım mı? Sen börekten anlar mısın? Anlarım tabii. Önce hamur yorulur sonra pişirilir. İyi ki söyledim. Ben de önce pişirip sonra yoğururum. Olmaz yaptım. hocam Olmaz. Önce yorulu sonra pişirin. Anladık be adam. Sen yufka açmasını bilir misin onu söyle. Bilmem ama tarif ederim. Şöyle, şöyle yuvarlak yuvarlak açılacak. Yapma yahu ben dört köşe açacaktım. E senin tepsi köşeli ise olur tabii. o be adam yufka dört köşe açılır mı? Açılmaz mı? Açılmaz tabii yuvarlak açılır. İyi ya benim dediğime geldin hocam. Ben de yuvarlak demiştim. Allah'ım sen bana sabır ver. Kapı vuruluyor hocam. Açayım mı? Dur dur. Kapıyı ev sahibi açar. Rahat bırakmazlar ki ağız tadıyla bir börek açalım. Buyur evladım bir şey mi istedin? Allah rızası için bir sadaka. İyi iyi sen de zevk için dileniyorsun? Aha, anlamadım. Peki yufka açmasını bilir misin? Ha, ne diyorsun sen hocam? Ha? Yufka kaç köşeli olur diyorum. Oh, vah vah vah. Hocam aklını oynatmış. Hadi gel sana tarif edeyim. Şöyle yuvarlak olur. Ha, yuvarlak mı olur? Ha. Kim gelmiş hocam? Bir börekçi daha. <gülüyor> Siz börek mi yapıyorsunuz? Evet börek yapıyorum. <gülüyor> Hadi kolları sıva. Ha, ben börek yapmasını bilmem yahu. <gülüyor> Bana bir sadaka verin de ben de börekçi de yiyeyim. Yoo öyle bedavasına sadaka yok. Önce çalış sonra dilen. <gülüyor> yahu ben çalıştıktan sonra <gülüyor> niye dileyeyim? <gülüyor> Bak sapasağlam adamsın. Hiç olmazsa yufka açmasını öğrenseydin. <gülüyor> Vay Allah bir yufkacı daha geldi galiba. Kapıyı açmadan önce bir sorayım. dur, dur hele acele etme sen de kimsin? Benim hoca sendi. Eyvah bizim hanım geldi. Sen de kimsin? Aa, insan kırk yıllık karısını tanımaz mı yok? Kırk yıl mı? O kadar oldu mu yahu? Oldu. Nansettin Hoca hadi kapıyı aç Sabah ne kadar da çabuk geçiyor be Vay vay vay vay Hoca kapıyı açsana Böyle dışarıdan mı konuşacağız Niye erken geldin sen Börek istemiştin ya Yapmayınca içim rahat etmedi Erken kalktım sana börek yapayım diye Peki sen yufka atmasını bilir misin Aa sen deli misin Hoca Efendi Bunca yıldır yufkaları kim açıyor Sahi hiç düşünmedim Kim açıyor Ben açıyorum Peki yufka kaç köşeli olur Yuvarlak olmaz mı ...hamuru önce yoğurur musun... ...yoksa pişirir misin? Aman Allah'ım... ...bu gece karışık rüyalar görmüştüm... ...hayırdır inşallah? Hamur yoğurulmadan pişer mi Hoca Efendi? Pişer mi Hoca Efendi? Pişmez tabii... ...ben de önce yoğurulur diyordum... ...hoca sen şu kapıyı açsana... ...aa daha kapıyı açmadım mı ben? Açmadın tabii... ...ya son günlerde bende bir kaldık başladı hanım... ...çabuk aç şu kapıyı Hoca... Aç kapıyı. E, ne oluyor Nasreddin Hoca kim geldi? Çabuk siz arka pencereden çıkın hanım geldi. Ee, benim sadakamı verin ben zaten gideceğim. <gülüyor> hanım sizi yakalarsa sadakalık hale getirir hadi yallah. Ee, öyle mi? Ama ama biz hemen kaçalım. Eh, geldim hanım geldim. Oo, hoş geldin hanım. Niye beni kapıda beklettin hoca? Şaka yaptım canım. Hani ben pazardan gelince sen de şaka yapmıştın ya. Neyse vakit geçti böreğe başlayayım bari. Ben başladım bile hanım. Başladın mı? Nasıl? Arkana bakalım. Aa bu tepsidekiler de ne böyle? Tepside ne olur? Elbette yufka. Bunlar yufka değil ayol. Heğirmen taşı. Böyle börek mi olur hoca? Ee acemi böreği böyle olur. Biraz sonra da ustanınkini göreceğiz. Ha? Hadi sen eşeği aramaya çık. O zamana kadar ben böreği hazırlarım. Heh, şimdi oldu hanım. Herkes kendi işine. Ben de eşeğin peşine. <gülüyor>